بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Bugün Sıyar sohbetimizin 31. konusu ve 61. dersini inşallah icra edeceğiz. Konumuz Medine'deki halkın, Medine'deki yaşayan insanların tabiatı ve hazırlık merhalesinin başlaması. Yani artık Bedir Savaşı'na bir hazırlığın yapılması. Ancak bu ders uzun olduğu için ikiye böldüm ben. İnşallah yarısını Bugün yarısını da, diğer yarısını da haftaya Allah nasip ederse göreceğiz. Bugün özellikle bu dersimizde sohbetimizde Medine'deki yaşayan kimselerden bahsedeceğiz. Evet. Medine kardeşlerim muhacirlerin muhacirlerin e, hicreti ile Medine'ye hicretiyle üç sınıf insandan teşekkül idi. Üç sınıf insan, insan grubundan oluşuyor idi. Onlar birincisi Tabisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Yahudiler, ikincisi Yahudiler, üçüncüsü de müşrik, münafık kimseler. Münafık, müşrik olan kimseler. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Mekke'de birçok sıkıntılara Duçar olmuşlardı. Mekke'nin e, ahalisinden, zalimlerinden çok e, zulümler görmüşlerdi. Allah Azze ve Celle onları Taybe denilen, Medine'nin e, bir adı da Taybe'dir. Sıfatı da Taybe'dir. Taybe denilen yerde onları toplamış bir araya getirmişti. Hicretle birlikte. Onlar bedenleri ve ruhlarıyla Birlikte böyle birbirine uyumlu bu dinin koruyucusu konumunda, bekçisi konumunda böyle hak bir cemaatin modeli olmuşlardı. Orada, Medine'de hak cemaatin modelini oluşturmuşlardı. Onların arasında o grubun ashabının arasında dediğimiz muhacirler vardı ki onların yerli yurtları, barınakları, evleri yoktu. Onların arasında ensarlar vardı ki bu Medine ahalisinden olan kimselerdi. Onlar da kardeşleri muhacirleri karşılamışlar. Çocuklarına, kendilerine ve mallarına karşı onları tercih etmişler. Evlerini, yurtlarını muhacirlere açmışlardı. Ve her iki grup da yani muhacirler de ensar da Aleyhissalatu vesselam havarileri idiler. Havari yardımcılar manası. Sadece İsa'nın İslam'un havarileri yok. Bütün peygamberlerin havarisi var. Yardımcı manasında. Onun için Aleyhissalatu vesselam Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiği sahih bir hadiste, hadis Müslim'de kayıtlı. Diyor ki hani İsa'nın selatü vesselam Allahu Teala benden önce her ümmet içerisinde mutlaka bir peygamber göndermiştir. Ve o peygamberin sünnetine tabi olan ve emrine iktida eden, yani emrini yerine getiren, emrettiği şeyleri yerine getiren havarileri ve ashabı, yani yardımcıları ve arkadaşları kendisine yardım eden arkadaşları, dostları vardır. Her bir peygamberim böyledir. Sonra onlardan sonra o peygamberlerden sonra bir nesiller gelmiştir ki onlar yapmadıkları şeyi söylemeye ve emrolunmadıkları şeyi de yapmaya başlamışlardı Kim onlarla eliyle cihad ederse o iman eden mü'mindir. Kim onlarla diliyle cihad ederse o iman eden kimsedir. Kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mü'min kimsedir. Bunun aşağısında, bunun gerisinde ise imandan harzan tanesi kadar yok diyor. Yani yapmadıklarını söyleyen kimseler emrolunmadıkları şeyleri yerine getiren kimseler, yapan kimselerle mücadele etmek gerek. Bu ümmet içerisinde ve bu vasıflara sahip bidat ehli kimselere karşı mücadele etmek cihad etmek gerekiyor. Burada bu anlatılıyor. Vallahi bu alem. Evet işte Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın havarileri de muhacir ve ensardan oluşan ashab idi. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri idi. Muhacirler ve ensarlar kardeşliğin en yüce bağlarıyla birbirlerine bağlanmışlar. Böyle ihsanın en üst seviyesiyle iyilik etmenin en yüksek seviyesinde böyle birbirlerine yüce bağlanmışlardı. Onlar çağlar boyunca ümmet içerisinde en yüce bir örneği, en güzel örneği teşkil ettiler. Her zaman için. Abdullah İbni Mesud radiyallahu bakın ashabla ilgili ne diyor? O kadar veciz, o kadar önemli bir söz ki her kim bir e, sünnet edinecekse ölmüş kimselerin sünnetini edinsin. Yani Abdullah İbni Mesud kendisinden önce vefat eden sahabeleri kastediyor burada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını kastediyor. Çünkü diyor, diri kimseler yani sizin yaşını bunu hem kendi dönemi için hem de kendi döneminden sonraki ta bu zamana bu zamandan kıyamete kadar olan kimseler için geçerlidir. Diri olan kimselerin, yaşayan kimseler için fitneden yani fitnenin kendilerine bulaşmasından emin olunmaz. Onun için siz, sizden önce ölmüş aleyhissalâsı vesselâmın ashabının sünnetini sünnet edinsin. Onlar diyor kendisi açıklıyor zaten. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır, arkadaşlarıdır. Onlar bu ümmetin en faziletli kimseleridir. Onlar kalpleri, bu ümmeti çevrinde kalpleri en iyi olan kimselerdir. İlimleri en derin olan kimselerdir. Ve bu ümmetin en az zorlanan kimseleri yani samimi davranan kimseleridir. Allahu Teala onları, ashabı nebisinin sohbeti için, yani nebisine arkadaşlık için ve dinini ikame etmek, ayakta tutmak için seçmiştir. Ashabı. Onların faziletlerini bilin ve onların bıraktığı şeylere tabi olun ve gücünüz nispetinde onların ahlakını ve yaşantılarına tutunun yapışın muhakkak ki onlar dost doğru bir hidayet üzere diyorlar. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh ashabu böyle bu şekilde vasıflıyor sıfatlıyor. Allah azze ve celle seçti onları diyor. Onlar onun için çok kıymetli. Onun için Allah azze ve celle radıyallahu anhum ve an Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı oldu diyor. Birinci grup insanlar bunlardı Medine'deki muhacir ve ensardan oluşan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı ve havariler bunlar. İkinci grup insanlar ise Yahudiler. Bunlar Asurlular ve Romalılar döneminde ki baskıdan kaçmak için Medine tarafına Hicaz tarafına ediyorlar. O tarafa göç ediyorlar. O dönemde Hristiyanlar ise İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerin Yahudilerin öldürdüğünü düşünüyorlar. Onun için Yahudilere karşı bir baskı var. Anlatılmak istenen bu olsa gerek. Onlar da bu baskıdan kurtulmak için Medine tarafına geliyorlar. Daha önce İbraniydiler. Yahudiler İbraniydiler. Sonra ge gerek giyim tarzında gerek dil olarak, gerekse kültürel kültürel açıdan Arapların e, şekline büründüler. Medine'ye gelen Yahudiler, Medine tarafına gelenler. Hatta e, onların kabilelerinin, aşiretlerinin isimleri, hatta serden isimleri bile Arapça olmaya başladı. İbranice'den çıkıp Arap isimleri almaya başladılar. İş öyle sanfara geldi ki Araplarla evlilik, hısımlık yönüyle alışveriş yaptılar. Ve böylelikle e, onların görüntüsüne iyice dürünmüş oldular. Ancak bu Yahudiler her ne kadar Araplarla evlilik açısından, hısımlık açısından veya kültürel açısından, kültürel açıdan onlara benzeseler de Araplar, şey, e, Yahudiler Yahudiliklerini muhafaza ediyorlar. Yahudiliklerini muhafaza ediyorlar ve Araplara karşı gizli bir böyle kim besliyorlar. Onları hakir görüyorlar. Bazen dillerinden sürçen, dil sürçmelerinden kaynaklanan bu içlerinde sakladıkları hakirliği ortaya koyuyorlar. Ve Arapları ünlü diye isimlendiriyorlar. Yani Arapların böyle vahşi geri kalmış bir şeyden anlamayan ayak takımı okuma yazması olmayan kimseler olarak görüyorlardı Yahudiler. Ve onların mallarını yenilmesini mübah olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi allah Teala onlardan bahsederken Yahudilerden diyor ki o Yahudiler لَيْسَ <gülüyor> aleyna <gülüyor> اَلَيْنَا تِلْ اُمِّيِّنَ سَب۪يلٍ Ümmülere karşı yani bu Araplara karşı Bizim bir e, veda bize karşı bir vedal yoktu sorumluluk yoktu. yani bizim yaptığımız şeylerde onların <gülüyor> mallarını almada başka şeyler yapma hususunda onlara karşı yaptığımız e, işlerde bizim e, aleyhimize bir vedal yoktur diyorlar yani muvaffak görüyorlar her şeyi ve bu Yahudiler dinlerinin yayılması hususunda da herhangi bir faaliyete de girişmiyorlar. Onların yaptığı faaliyet ne biliyor musunuz? Dünyeli e, ilimlerinin, dünyevi bilgilerinin çoğunluğu böyle fal bakmak, sihirle iştikal etmek yani büyüyle iştikal etmek, insanlara nefes etme, okuma, tabi basın şeylerle, bu gibi şeylerle iştikal ediyorlar. Ve onlar e, kazanç elde etme, ticaret, mal ve riba yani faizle oynama hususunda, faizle iştigal etme hususunda mahir kimseler Bugün de olduğu gibi. Bugün de dünyanın ticaretini Yahudiler İsrail çeviriyor. O zaman da öyleydi. Çünkü onlar bu konuda mahir kimseler. Yetenekli kimseler. Hurma ihraç ediyorlar, karşılığında da elbise, tahıllar ve içki satın, satın alıyorlardı. Yani zevklerinin, canlarının istediği şeyi yapıyorlardı. Ve onlar e, faiz yemen hususunda faizi yeme metotlarını en iyi bilen kimselerdi. Etrafındaki kimseleri aldatma hususunda en mahir kimselerdi. Onlar Arap'ın yani birlikte yaşadıkları Arap'ın ileri gelenlerine Liderlerine, reislerine borç para veriyorlar, borç mal veriyorlar. Bununla onları böyle elde etmek, şairlere, o zamanki şairlere yağcılık etmek için bunu yapıyorlar. Ve insanlar arasında kendilerinin bir şöhreti, namı olsun diye böyle yapıyorlar. Yani bak biz işte insanlara ne yapıyoruz? Borç para veriyoruz diye. Faydasızca bu şekilde mallarını harcayıp duruyorlardı. Ve bunun karşılığında da o Arapların değerli arazilerini ve e, ziraatten çıkan mahsullerini e, böyle rehin alıyorlar. Arapların ayak takımı diye adlandırdıkları böyle e, malı olmayan avam kimselerle de oturmuyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki onlar verilen e, parayı, borcu ödemeyecekler ödemekten aciz olacakları için onlarla birlikte oturup kalkmıyorlar. İleri gelen kimselerle oturup kalkmıyorlar. Doktor el-Amiri'den nakil yapıyor müellif. Es-Siret-i nebeviye adlı kitapta diyor ki e, bu şey Medine toplumu diyor hiç şüpheye ki Yahudilere boyun eğmişti. Yahudilerin sultasına, egemenliğine boyun eğmişti. Ne zaman? Araplar böyle iktisaden, fikren, ondan sonra siyasi olarak güçlenmeden önce Yahudilerin hakimiyeti altındaydı. Yahudiler e, Arap kabilelerinin tesiri altında kalıyorlardı. Az önce söylediğimiz gibi. Yani etraflarını kuşatan, tamamıyla etraflarını e, çeviren Arap kabilelerinin bazı şeylerinden etkilenmişlerdi. Dolayısıyla da e, Şam'dan, e, işte işin başlangıcında Şam tarafından Medine tarafına böyle e, bir kaleler bina etmek için o tarafa göç etmişlerdi. Bununla birlikte diyor, Doktor e, <gülüyor> Amiri, ziraatla ilgili, ekim dikimle ilgili, sanatla ilgili ne kadar böyle tecrübeleri, bilgileri varsa... Medine'nin bu arazilerindeki e, yetişen hurma, ondan sonra nar, e, bir takım tahıllar, onları böyle işletebilmek için, onları canlandırabilmek için ne kadar tecrübeleri varsa onları da beraberinde getiriyorlar. Hatta kad e, kadınların yaptığı dokuma işi, e, dokuma sanatını getiriyorlar. Beraberlerinde, Medine tarafına. Bazı zirai, araç ve gereçler, edevatla, bunlar hususunda mahirler, bunları da aynı şekilde, bunları kullanmayı, sonra <gülüyor> evcil hayvanları, büyükbaş hayvanları terbiye edip yetiştirme, onların bakımı hususundaki bilgilerini, tecrübelerini de tamamen getiriyorlar, taşıyorlar. Yani dünya hususunda ehil bunlar. Bugün de olduğu gibi. Yani geçmişte Öyleydi, 1400 yıl önce, şimdi de aynı. Öyle değil mi? İsrail'den kaliteli tohumlar satın alıyoruz. Türkiye satın alıyor, başka ülkeler satın alıyor. Bodur ağaçlar, bodur elmalar getiriliyor İsrail'den, fide olarak. Çünkü bunlar bu işi çok iyi biliyorlar. Ve bunun haricinde bunlar, bu doğal şeylerin tabiatıyla da oynuyorlar. Tabii kendileri yetiştiriyor doğal olarak ama bu tarafa gönderirken Müslümanlara gönderirken hiçbir şekilde yani güvenli, doğal tabi olarak göndermiyorlar bunu. Bir tuzak vuruyorlar. Az sonra söyleyeceğim, bütün bunlara rağmen onların asıl işi tuzak vurmak. Asıl işi hile yapmak. iman edenlere karşı. Evet. Böylelikle işte Yahudiler her ne kadar <gülüyor> İçlerinde bulundukları Araplardan etkilenseler de e, hiçbir zaman Yahudiliklerini unutmamışlardı. İçlerinde saklıyorlardı, gizliyorlardı. Evet. Buna rağmen Yahudiler hiçbir zaman tek bir kitle haline gelememişlerdi. Onlar parça parça kabileler, parça parça gruplar halindeydiler. O zaman öyleydi, bugün de böyle. Hiçbir zaman bir araya gelmeye güç yetiremediler. Hatta Siret döneminde, Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde böyle açıkça hadiselerle açık böyle bazı konularla yüz yüze geldikleri halde bir araya gelememişlerdi. Kur'an buna şahitlik ediyor. Açıkça söylüyor. Voku tahta tahsebuhum cemiyam ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu bir arada zannedersin. Ancak onlar Kalpleri parça parça veriliyor. Allah onlara hiçbir zaman birlik vahdet vermesin. Aksine Müslümanlara bizlere versin inşallah. Allah Allah, inşallah. Evet. evet Yahudiler kardeşlerim her yerde yaptıkları bu e, çok iyi becerdikleri riba ile yani faizle alışverişi böyle iktisadi işlerde en güzel şekilde kullanıyorlardı. Bunların yaptığı başlıca iş buydu. Her ne kadar öde, o dönemde Mekke'de bu riba ile yani faizle alışveriş yapılsa da Yahudilerin asıl yaptığı iş böyle faizle alışverişti. Bu konuyu çok iyi biliyorlardı. Çok iyi beceriyorlardı. Bununla beraber Yahudilerin asıl temayüz ettiği yani e, belirginleştiği konu tuzak kurmaları, vesiseler ortaya atmaları, hilo kurmaları bu konularda tarih boyunca böyle yapmışlar. Sadece iman edenlere değil, biraz sonra söyleyeceğim, o dönemde Evs ve Hazreç kabilelerine ki onlar müşrik ediler. Onlara karşı da aynı komploları kuruyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Az önce de söylediğimiz gibi Kendilerini koruyabilmek için. Yani Yahudiliklerini muhafaza etmek ve güçlerinin devam etmesi için. Güçlü olabilmek için bunu yapıyorlar. Ve bu uğurda da mallarını harcamaktan da çekinmiyorlar. Yani ay böyle korkusuzca mallarını bu hususta e, harcayabiliyorlar. Safiyyurrahman el-Mubarek Furi denen bir alim var. Hindistanlı bu. Ee, çok güzel kitapları var. Errahîgül -rahî, er Mahtum adlı bir kitabı var. Bu kitap ödül almış bir kitap. Ee, tercümesi. Tercümesi var burada. En güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye tercüme edilmiş bir kitap. Onu mutlaka okuyun. Bu anlattığım kitabın tercümesi yok ama o kitabın tercümesi var. O da Siyer'le ilgili. Errahîgül Mahtum Kitabın ismi de e, Mutafifin Suresindeki Ayetten Alınma. Rahir böyle e, içecek manasına geliyor. Yani çok değerli bir içecek. Mahtum ise yani e, mühürlenmiş içecek. Yani ondan daha iyisi yok manasına. E, güzel bir içecek. Orada diyor ki bu alim Yahudiler hilele, hilelerin, komploların, tuzakların hadde aşmanın ehli olan kimselerdi. Ve kabileler arasında, komşu kabileler arasında daima düşmanlık ve kıskançlığı böyle e, fitne olarak sokuyorlardı. Ve o kabileler de farkında olmaksızın onların bu gizli tuzaklarından dolayı aldanıyorlar, birbirlerine düşüyorlardı. Ve onların arasında da harp, savaş devam edip sürüyordu. Ne zaman böyle harp yavaşlayacak olsa, ateş sön sönmeye, harp ateşi sönmeye yüzsüzse hemen onlar ateşi, Yahudiler ateşi tutuşturuyorlar ve alevlendiriyorlardı. Sonra da geçip sessiz bir şekilde onları izliyorlardı. Ve aynı zamanda Yahudiler diyor ki, Yahudiler ağır böyle e, faiz borçları yüklüyorlar insanlara. Ki bununla insanlar adeta gözü açılmasın, savaştan geri durmasınlar. Para veriyorlar, ondan sonra faiz yüklüyorlar, yani çok e, güncel bir tabirle tam bir tefecilik yapıyorlar. Ve bu ağır borçlar, faiz yükü altında da o kabileler birbirine düşen insanlar savaşı bırakmıyorlar, terk etmiyorlar, birbirlerini yemeye devam ediyorlar. Bununla iki tane Kendilerine ait menfaati, maslahatı, faydayı gözetiyorlar. O da Yahudiliklerini az önce söylediğimiz gibi koruma altına almak, Yahudiliklerini Yahudi e, inançlarını, gelenek ve göreneklerini, anlayışlarını batıl, fasit anlayışlarını muhafaza etmek ve <gülüyor> e, bu ribayı faizi yaygınlaştırmak ki e, bununla kat kat mal elde edebilsinler. Kat kat böyle e, mal elde edebilmek için, kazanç elde edebilmek için bu tür şeyleri yapıyorlardı. Yesri ve Medine'ye geldikleri zaman Yahudiler oraya El ve Hazir kabilelerinden önce yerleşmişlerdi. El ve daha önce size bahsetmiştim, Yemen'den geliyor bunlar. Yemen'den gelen Arap kabileleri Yahudiler o zaman en güzel topraklarda böyle en güzel suyun olduğu yerlere yerleşmişlerdi. Elis ve Hazir Medine'den gelince baktılar ki tehlikeli bir durum söz konusu ve aralarına onların aralarına bir düşmanlık birbirlerine karşı bir düşmanlık atıyorlar. Böyle bir fitne sokuyorlar. Ve harbi ateşini yakıyorlar. Nihayetinde de onlar birbirlerini yiyor. Ne zaman harp sönecek olsa hemen alevlendiriyorlar. Böyle bir tabiatlar var. Oysa ki o zaman az önce de söylediğim gibi Eris ve Hazret değil. Ve adetleri üzere ağır borçlar yüklüyorlar. Faiz borçları veriyorlar. Ve onların arasında Eris Hazret'in arasında hiçbir zaman savaş bitmiyor. Hatta ta ki bu at harbine kadar bu harp harbi dediğimiz harp 120 yıl sürüyor. Sübhanallah. İslam'ın gelmesiyle bitiyor. 120 yıl devam ediyor. Kesintisiz. O anda, o dönemde kardeşlerim Yahudiler Medine'de 3 grup halinde. Beni Kaynuka Yahudileri bunlar Hazreç kabilesiyle, Hazreçliler ile ahitli, yeminli kimseler ve onların arazileri Medine'nin içerisinde. Bir de Beni Nadira ve Beni Kurayza kabileleri var. Bunlar da Evs kabilesiyle Araplardan Evs kabilesiyle anlaşmalılar ve bunların arazileri de Medine'nin dışında, etrafında. Evet. Ve hep birlikte bu bahsettiğim Boğaz Harbi'ne iştirak ediyorlar. Boğaz Harbi'ne hepsinin nasibi oluyor. Nihayetinde de İslam'ın gelişiyle onu daha önce söylemiştik. Ee, bu harp sona eriyor. Yahudilerin şimdi İslam'a bakışı, bu yeni gelen dine bakışları, yani Medine'ye geldiği zaman bakışları nasıl? Onunla ilgili e, bazı şeylerden bahsedeceğim inşallah, burada anlatılan. Yahudiler öncelikle İslam'a bu kim bakışıyla bakıyorlar. Yani kesinlikle istemiyorlar. Ve İslam'ın içerisinde karanlık bir tehlikenin olduğunu düşünüyorlar. Yani bilemedikleri ve böyle karan kendilerine karamsarlığı ifade eden bir tehlike olduğunu hissediyorlar. Öncelikle birinci olarak Ali Sıla'tü vesselam onların kendi cinsinden değildi. Yahudilerden değildi. Onların böyle akıllarına, nefislerine, canlarını çektiği şeylere, tasarrufatlarına, kullanımlarına, kalebe gelecek, kalebe çalan, böyle e, cins, cinslerinden, ırklarından kaynaklanan e, özelliklerini böyle sukuna erdirecek, rahata erdirecek bir özellikte de değildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onların cinslerinden değildi. Onları sukuna erdirecek kendi cinslerinden değildi. Dolayısıyla bundan dolayı İslam'a kin ve buğzla bakıyorlar. İkincisi İslam'ın tabiatında İslam'ın tabiatında cinse, ırka ve renklere bakma söz konusu değil. Hiçbir ırka, renge bakmıyordu İslam. Bilakis İslam'ın tabiatında böyle çok harika, müthiş bir e, özellik var. Renkler, sınırlar İslam'ın önünde eriyip yok olup gidiyordu aslında. Ve Müslümanlar her nerede olurlarsa olsunlar kardeş Dolayısıyla Yahudilerin seçilmişlik anlayışı kardeşlerim, onlar hani üstün ırk ya, seçilmiş de bu iddiaları ve bu kendilerine ait olan ırkı üstünlükleri Kırkı üstünlükleri İslam'ın karşısında yok oluyor. İslam bütün bu anlayışlarını rahatsız ediyordu. Bundan dolayı İslam'a bu kinle bakıyorlar. Üçüncüsü İslam emaneti emaneti eda etmeyi yerine getirmeyi, hakları yerine getirmeyi emre diyordu. Bununla gelmişti İslam. Onlar ise hıyanete ahde vefasızlığa verdikleri sözü yerine getirmemen hususunda artık böyle adet haline getirmişler. Buna alışmışlardı. Onların işine bir ters geliyordu yani İslam'ın gelişi. Dördüncüsü İslam en çok iştihar ettikleri e, faizi haram kılmış ve zulümden, aldatmadan elde edilen şeyleri halam kılmıştı. Onlar ise bununla yaşıyor, bununla yatıyor, bununla kalkıyorlardı. Beşincisi İslam, kardeşlik ve hoşgörü diniydi. Müsamaha diniydi. Onlar ise desiselerine, tuzaklarına ve komplolarına devam ediyorlardı. Ki bu İslam'ın getirdiği bu güzellik, bu yücelik onların onların bu kirlenmiş kalplerine karanlık kalplerine hiçbir zaman şifa olmayacaktı. Olamayacaktı. Bu hususta İbn İsa Abdullah İbn eee Bekir Muhammed İbn Amr İbn Hazm'dan rivayetle şunun naklediyor. Safiye bint Hubeyb İbn Ahtab bu annelerimizden bir tanesi. Daha o dönemde Müslüman olmamıştı. Yani Yahudilerin ileri gelenlerinin, Yahudilerinin, Yahudilerin e, reislerinin kızı. O anlatıyor. Diyor ki Safiye radıyallahu anh'a bana diyor anlattı diyor Abdullah ibn Ebi Bekir bana anlattı. Ben, de, ben diyor Safiye kendisinden bahsederek. Babam için çok sevginli bir çocuktum diyor. Babam beni çok severdi diyor. Amcam da öyleydi diyor. Beni çok severlerdi diyor. Ben bir şey söylesem başkalarının sözünü bırakır benim sözüm alınlardı Yani ben selam versen başkalarınınkini bırakır, diğer çocukları bırakır, benim sözümü dinlerlerdi diyor. Bana önem verirlerdi diyor. O kadar değerli bir kadın. Yahudilerin ileri gelenlerin yanında Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor, Medine'ye geldiği zaman, Kuba'da konakladığında, Amr ibn Ahf oğullarının yanında konakladığında, babam ve babam ve amcam diyor, erkenden diyor, Kuba'ya gittiler. Kuba'ya gittiler, sonra diyor, <gülüyor> güneş, güneş batana kadar geri dönmediler. Güneşin batım vakti, Böyle yorgun, bitkin, bir tarafları düşmüş bir vaziyette. Yani moralsizlikten, üzüntüden, insan bir tarafı böyle eğilir ya, o vaziyette geliyorlar. Bu üzüntüden dolayı diyor Safiye radıyallahu Allah, beni hiç görmediler, fark etmediler diyor. Oysa ki, yani daha önceden onu gördükleri zaman ona önem veriyorlar. Onu seviyorlar. Onunla ilgileniyorlar. Öyle bir üzüntü içerisindekiler ki yani o kadar üzülüyorlar ki Aleyhisselatü İslam'ın gelişine Safiye radıyallahu anh'ın hiç gözlerinde bile yok. Amcası babasına diyor ki Safiye'nin amcası radıyallahu anh'a babasına diyor ki bu diyor yani bu Muhammed diye bahsedilen o mu? Kastedilen o mu diyor. O da evet diyor. Vallahi o Sen diyor yani biliyor musun? Yani onu kesin bir şekilde ispat edebilir misin? Biliyor musun? deyince amcası babasına o da evet diyor. Peki diyor ne hissediyorsun içinde diyor? O da diyor ki düşmanlık hissediyorum. Yani onlar Yahudiler her zaman için bu düşmanlıklarını İçlerinde gizlemişlerdir, yerine geldiği zaman açığa vurmuşlardı. Safiye radiyallahu anh'a anlatıyor bunu. Babasının ve amcasının aleyhissalatü vesselam'a İslam'a olan düşmanları. Yahudiler özetle bu tabiata ve bu anlayışa tarihler. Üçüncü grup müşriklere gelince kardeşlerim, müşrik, münafık kimseler, münafıklık yapanlar, Bunlar da liderlikten, önde olmaktan hoşlanan ve bunu atalarından almış kimseler. Atalarının, dinlerinin içerisindeki bu kalıntıların kendilerini koruyacağını düşünen kimseler. Böyle bir inançta olan kimseler ve İslam'a karşı düşmanlığı bunlar gizliyorlar. Aynen Yahudiler gibi. Çünkü nefislerinin böyle canlarını çektiği şeyleri İslam tehdit ediyor. Hoşlandıkları şeyleri İslam ortadan kaldırıyor. Onun için İslam'a karşı düşmanlıklarını gizliyorlar. Ve riya ve gösteriş için, riya ve gösterişten dolayı ihlası, yani Müslüman olduklarını, ihlaslı olduklarını ortaya koyuyorlar. İşte bu da münafıklık. Yani ziyan gösterişen file olsun, aldatmak için, tuzak için ihlaslarını, yani İslam'a girip samimi olduklarını izhar ediyorlar. Bu ya gösteriyorlar. Bunların o dönemde başları kardeşlerim Abdullah ibn Übey, ibn Salul, bu adam. Bu adam. Evs ve Hazyaj kabileleri Buaz Harbi'nden çıkınca bu adamın e, liderliği hususunda anlaşıyorlar. Daha önceden hiç kimseye böyle şey yapmamışlar. Yani adeta biat etmemişler. Hiç kimse hakkında e, liderlik hususunda bir araya gelememişler. Bu adam hakkında Abdullah İbni ve İbni Selül hakkında bir araya geliyorlar. İttifak ediyorlar ya. Yani. Bunun lider olması için. Işte. Ve ona bir takım alametler yerleştiriyorlar ki Medine'de o tanınsın, ona yönelimsin, onun bir mülkiyeti hükümranlığı olsun diye. Böyle bir özellik veriyorlar. Ama bu arada Aleyhissalatü Vesselam'ın Medine'ye gelişi ve Medinelilerin, el ve hazre kabilelerinin e, kabilelerine mensup insanların da bu adamdan yavaş yavaş uzaklaşmaları onun için ani bir şey oluyor yani şokak giriyor adeta Abdullah İbni bin Selül çünkü <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin mülkiyetini yani hükümranlığını yetkisini alacağını düşünüyor bundan dolayı da düşmanlığını gizliyor İslam'a giriyor ama yani münafık olarak İslam'a giriyor Gerçek manada değil. Bu hususta Müslüm'de rivayet edilen bir hadis var. Usame bin Zeyd radiyallahu anh adam, Mebiyimiz aleyhissalatü bir eşeğin üzerinde, arkasında da Usame, küçük yaşta, Usame radıyallahu anh olduğu halde ve eşeğin üzerinde de böyle kadifeden eden e, fedekiye denilen bir şey var, palan var, onun üzerine biniyorlar e, şeye Ensardan, Hübade bin i Samit hastaymış, onu ziyarete gidiyorlar. Aleyhissalatü vesselam ve Usame. Sonra, bir meclise geliyorlar. İçlerinde Müslümanların, Yahudilerin ve müşriklerin bulunduğu bir meclise uğruyorlar. Orada Aleyhissalatü vesselam duruyor. Durunca tabi eşeğin, e, afiyet olsun eşeğin, e, çıkardığı bir toz meydana geliyor. Ondan sonra, orada ee, Übey İbni Selim de var. Abdullah İbni Übey İbni Selim de var. Hemen burnunu kapatıyor. İşte o hayvanı çıkardığı tozdan dolayı. Ve rahatsız oluyor yani. Aleyhissalatü Selam onlara selam veriyor. Onlara selam veriyor. Kur'an'dan ayetler okuyor ve hepsini Allah'a davet ediyor. Abdullah İbni Übey diyor ki senin söylediğin şeyler güzel. Ama diyor bizi rahatsız ettin diyor. Bizim üzerimize toz kaldırdın. Bizi, bizi rahatsız ettin, toz kaldırdın. Ee, şey, şey, söylediğin şeyler, anlattığın şeyler güzel. Sen git mekanına, yerine git. Seni dinlemek isteyenlere gelsinler sana, sen de onlara anlat diyor. Bize eziyet etme meclisimizde, bulunduğumuz yerde diye böyle çıkışıyor bu adam. Orada... Ee, sahabeden Abdullah ibn Rav, e, Ravah'a da var. Aleyhisselatü e, şairlerinden ve e, nerede? Mu'te'de şehit olmuş sahabelerden bir tanesi. O da hemen diyor ki bizim, mecl bizim meclisimizi Kur'an'la kaplayan Allah'ın Resulü. Yani devam et diyor. Biz senden rahatsız değiliz demeye getiriyor. Biz bunları seviyoruz diyor. Nihayetinde onlar bu arada bu mecliste birbirlerine giriyorlar, birbirlerine sövmeye başlıyorlar. Hatta birbirlerine saldırmaya başlayınca aleyhissalatü vesselam onları yatıştırıyor ve mutakiben de biniyor, eşeğine biniyor, oradan ayrılıyor. Ziyaret için geldiği Sa'd ibn Ubade'nin yanına gelince diyor ki, biliyor musun Saad? duydun mu diyor Ebu Hubab'ın yaptığını, yani Abdullah ibn-i e, Übey ibn-i yaptığını duydun mu diyor. Şöyle şöyle yaptı deyince Vadet Misamit diyor ki Ey Allah'ın Resulü onu affet. Ona musamma göster. Allah'ın sana verdiği şey vallahi haktır. Vallahi Allah'ın sana verdiği şey yemin olsun ki haktır. Bu diyor Medine ahalisi Medine ahalisi ona diyor bu Abdullah ibn i Übeyiz Nusseli'le taç giydirmek için yani onu Böyle ön tarafa çıkartmak için onu lider yapmak için hazırlanmışlardı ve Allah seninle hakkı getirdi. Ve nihayetinde de bu adamın diyor bu isteği arzusu Abdullah İbn-i arzusu Ebeyl i̇bn Selin'in arzusu boğazında kaldı diyor. Bundan rahatsız oldu. Buna müsamaha gösterdi. Çünkü o Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce lider olacak her tarafa hükmedecekti. Herkes onu sayacaktı, sevecekti, popoplayacaktı. poplayacaktı. Bundan olunca, bundan dolayı diyor, sana bu şekilde davranmıştır, ona müsamaha göster. Yapacağı şeyi yapmıştır ama sen ona müsamaha göster, Ona onu affet diyor. Vadit Nisamit. Resulullah Aleyhisselatü affediyor. Haber verildiğine göre. Evet. Bu, dönemde kardeşlerim aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Medine ahalisi içerisinde bir anlaşma yapmayı düşünüyor. Onların hepsinin arasını bağlayacak böyle ee, cahiliye cahiliye düşmanlıklarını önceden kaynaklanan böyle tartışmaları, kavgaları ve eee atadan babadan gelmiş, miras alınmış miras alınmış taklidi şeyleri bitiren bir anlaşma yapmayı düşünüyor. Ve nihayetinde de o anlaşma yapıyor. Buhari'de bunun, sahi Buhari'de bunun detayları anlatılıyor. Onlardan bazıları şöyle, Müslümanlar ister Kureyş'ten olsun, ister Medine'den olsun, tek bir ümmettirler. Ve kendilerine karşı hadlaşan kimselere karşı tek yumruk gibi değiller. Ve hiçbir müşrik bir Kureyşli'nin malını koruyup muhafaza edemez. Ve bir Müslüman için, mümin iman eden kimse için Medine'de ihtas eden yeni bir şeyle ortaya atan ve bu ihtiyaç eden şeyleri yeni ortaya çıkartan zararlı şeyleri ortaya çıkaran kimseleri barındıran savunan kimselere bir mümin iman eden kimse asla yardım edemez. Yahudiler harbi oldukları müddetçe yani savaş olduğu müddetçe müminlerle beraber aynı e, saptar olacaklar. Yani müminlerle beraber mallarını infak edecekler. Yardım ancak mazlum olan kimselere zünme uğramış olan kimselere yapılacak ve bu gruplar arasında nasihatleşme, birbirlerine iyiliği emretme, doğru şeyleri söyleme olacak. Günah hususunda birleşmeyecekler ve benzeri bu gibi konuları içeren, özetle bu konuları içeren bir anlaşma düzenli. Aleyhisselatü vesselam. Nihayetinde bu anlaşma e, üzere orada hayat devam ediyor. Bu esnada bu merhalede, bu aşamada kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam kıblenin değişmesini arzuluyor. Kıblenin o dönemde biliyorsunuz Medine'ye gelindiğinde belki Maktis'e yani Kudüs'e doğru namaz kılınıyor. O da Ali Vesselam da Yahudilerin böyle zelil olması için alçalması için çünkü onların e, döndüğü tarafa dönüyor ya onların e, böyle küçülmesi, alçalması için kıblenin değişmesini İbrahim Aleyhisselam'ın e, kıblesi olan Kabe'ye yönelilmesini istiyor. ara ara böyle devamlı göğe doğru bakıyor ki oradan bir vahiy bekler tarzda sanki oradan bir vahi beklersen de yukarıya bakıyor devamlı. Hal isteriz efendim. Çünkü Mekke, Mekke'deki ka'be ilk konulan, ilk yapılan ev ki Allah azze ve celle öyle diyor. İnne evvel beytun vudi'a lin-nasi lellezi bi-Bekke te mubarkan ve huden lin lil-alemin. Muhakkak ki ilk konulan yani ilk yapılan ev Mekke'deki Diğer bir ismi de Bekke'dir. ait kelime de Bekke diye geçer. Bekke'deki Kabe'dir. Mübarek ve alemler için hidayettir. Bereketlidir ve alemler için hidayettir. Bu ev. Fihi <fî> ayatun beynatun ve makam ve İbrahim. Fihi <fî> ayatun beynatun makam ibrahim. <fî> bey i̇brahim. Onda apaçık ayetler vardır ve İbrahim'in makamı vardır. Diyor. Allah Azze ve Celle açıkça ifade edilir. İbn-i böyle ceyit bir senetle, iyi bir senetle rivayetinde diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyti makdise doğru namaz kılıyordu ve yukarıya doğru, semaya doğru çokça bakınıp duruyordu. Allah'ın emrini bekliyordu. Allah Azze ve Celle şu ayet kerimeye indi. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَيْهِكَ فِي السَّمَا Muhakkak ki biz senin yüzünü semaya göğe Çevirmeni biliyoruz. Fələnüvəliyen <gülüyor> neke kıbleten razı olacağın, hoşnut olacağın kıbleye seni çevirecek. Fələnüvəci <gülüyor> neke şatral haram. Şu halde artık yüzünü neçidil harama çevirmiyor. Ayet geliyor, emir geliyor. Müslümanlar o zaman kendilerinden daha önce vefat etmiş kimseler hakkında nasıl davranacaklarını, ne diyeceklerini bilemiyorlar. Allah azze ve celle yani acaba daha önce Beyt-i Mahdise karşı namaz kılmış insanların durumu nedir diye bilemeyince Allah sonra "Luma kana Allahu li yudi'a kum. Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir ayet-i kerimesini Burada imanla kastedilen namaz. Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değildir. O Beyt-i Mahdise doğru namaz kılmış olanların namazları boşa gitmedi diyor yani. Burada bir de bakın namazın iman diye isimlendirilmesi var. İmanın artmasına, eksilmesine bir işaret var, delil var burada. Evet. Evet. Ve beyinsiz, böyle aklı ermeyen kimseler e, bu Müslümanların kıblelerin çevrilmesi hususunda konuşuyorlar. O, o hususta da yine şu ayetler geliyor. Seyekûl-i sıfahâ minennâsî mâ vellehüm an kubletihümün letî kânû alayha. Beyinsiz ayak takımı kimseler dediler ki, Müslümanları bu iman eden kimseleri üzerinde bulundukları kıbleden çeviren neydi? Diyeceklerdir diyor. Bu be Böyle beyinsiz kimseler, insanlardan bir takım beyinsiz kimseler, üzerlerinde bulundukları kıbleden, onları çeviren şey neydi? Nedir diyor. Böyle konuşmaya başlıyorlar. Ayet, قُلِّ اللّٰهَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى اَتِرَاتِ مُسْتَقِيمِ deki ki doğuda, batıda batı da Allah'ındır. Allah dilediğini doğru yola hidayet ederdi. Evet. Aleyhissalatü vesselam ilk öğle namazını e, beni seleme içerisindeyken yani seleme oğullarının içerisindeyken öğle namazında öğle namazında kıbleyi Kabe'ye dönmüş olarak kıblesini Kabe tarafına çevirmiş olarak kılıyor. İkinci vaktinde de mescid-i Nebevinin içerisinde, ne bileyim Zanif bina ettiği mescidin içerisinde ilk namazı ki Buhari buna, bu, bunu ifade ediyor. İlk ikindi namazını Kabe'ye dönmüş olarak kılıyorlar. Ehli Kuba'da, Kuba ahalisi de sabah namazını ilk defa yeni kıbleye karşı kılıyorlar. Evet, Buhari'nin deradan rayet ettiği hadis-i aleyhissalatü vesselam beyt e doğru Kudüs'e doğru 16 veya 17 ay namaz kıldı. Medine'ye geldikten sonra. Kıble'nin değişmesini istiyordu. Bundan hoşlamıyordu Ve ikindi namazını ikindi namazını kıldı. Onunla birlikte bir toplulukla namaz kıldılar. Yani kıble değişmiş bir vaziyetteyken e, mescid-i harama çevirmiş bir vaziyetteyken onlarla birlikte a.s.m ile birlikte namaz kılanlardan bir adam dışarı çıktı <gülüyor> ve e, böyle ruku halindeki namaz kılan bir mescid ahalisine uğrayınca diyor ki Eşhedü billahi le sallaytu salleytüm an el Mekke'de Allah şahit olsun ki diyor Allah'ı şahit tutarım ki Nediye Aleyhisselam'la birlikte biz kıble, şey Mekke cihetine, kıblemiz Mekke ciheti olduğu, olduğu halde namaz kıldık. Yani Mekke'ye doğru namaz kıldık deyince onlar da o haldeyken hemen Beyt-i Maktis'ten Beyt-i Haram'a doğru yani Kabe'ye, Mekke'ye doğru namaz kılıyorlar. Subhanallah. İşte sahabenin imanı buydu. Sahabeden bir kişi geliyor şahitlik ediyor, herkes ona inanıyor. Hepsi birden onun dediğini yerine getiriyorlar. Bu kadar yani sadık, bu kadar doğru sözlü, doğru sözlülükleri kanıtlanmış kimseler ya. Yani. Önceden ölen kimseler hakkında ise ne diyeceğimizi bilemedik. Deyince Allah Azze ve Celle az önce tilavet ettiğimiz, Vana kan Allah diyor, duyuyor iman ekim. Allah onların imanlarını yani namazlarını zayi edecek değildir. Ait kelimesini indiriyor. <gülüyor> Bu kıblenin tahvili çevrilmesi kardeşlerim iman eden kimseler için bir imtihan olmuştu. Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğmek, ona itaat etme hususunda tam bir imtihan olur. Müşrikler bu münafık müşrik kimseler ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dininde böyle fesada uğraşıyor, Karışıklıklar yaşatıyor diye propagandalar ve reklamlar yapmaya başlıyorlar. Bu münafık kimseler. Allah Azze ve Celle de bu müminlerin boyun eğen, Allah'a karşı sonsuz derecede itaatleri olan müminleri sena eder, över vaziyette ve bu münafıkların gayretlerini, bunların yaptığı şeyleri açığa çıkaran şu ayetleri indiriyor. Ve Yahudileri de bitiren şu ayetleri indiriyor. Oma جَعَنَّ الْقِبْلَةَ الَّت۪ي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِرْ رَسُولَ مِنْ مَنْ يَنْغَلِبْ عَلَيْهِ alâ evet senin üzerinde bulunduğun kıble ancak yani bu kıbleyi çevirmemiz ancak peygambere tabi olan kimseleri ve ökçeleri üzere dönen kimseleri ayırt etmemiz için, bilmemiz içindir diyor. Yani bu kıblenin tahvili bundan dolayı diyor. Allah Azze ve Celle birilerini orada ne yapıyor? Ayırt ediyor. Safları ayrıştırıyor. Samimi kimselerle, iman eden kimselerle diğer kimseleri ayırt ediyor. Ve inkanet le kibiraten illa alellezine ilallah. Bu durum bu durum Ağır gelir, ağır bir şeydir. Ancak kimlere ağır gelmez? İlla alellediğine allah Allah'ın hidayet ettiği kimselere ağır gelmez. Bu diğerlerine çok ağır gelir. Böyle bir şey. O merkan Allah'ı diyor iman etm. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. İmin Allah habi nasile raufur rahim muhakkak Allah insanlara karşı çok rauf, çok bağışlayıcıdır diyor. Evet. Her şey Allah Subhanahu ve teala'nın katında kardeşlerin mahsubtur. Yani <gülüyor> delilli bir süreyle hapsedilmiştir. Allahu Teala hiçbir iman eden, salih amel işleyen erkek veya kadın kim olursa olsun onun imanını, yaptığı ameli boşa çıkaracak değil, zayi edecek değil. Sahabeden aşağı yukarı on kişi kıblenin tahvilinden çevrilmesinden önce vefat etmişlerdir. On kişi. Onların e, namazları Allah katında yazılıdır. Ve ecirleri de bellidir. Ayet bunu ifade ediyor. Ayet onların namazları boşuna gitmedi diye bunu ifade ediyor. Ama e, bu ayetle müşrikler ve münafıklar üzerine bir zelillik, bir rusvaylık inmiştir. Ve <gülüyor> Yahudilere bu kıblenin tahviliyle Hani onların kıblesine doğru namaz kılınıyordu ya. Ağır bir darbe vurulmuş oldu. Yahudiler ondan sonra çıldırmaya başladılar. Evet. Ve nihayetinde Allah Azze ve Celle müminlerin saflarını ayırıştırdı. İman eden ve imanı üzere tebaat eden kimselerle diğer kimselerin, münafık olan kimselerin saflarını ayırdırmış oldu. Bu ayet kelimeler kerimeler daha birçok şeye işaret ediyor biliyor musunuz? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği, emrettiği, sahih olan hadislere iman eden kimselerle etmeyen, bile bile ama, bile bile inat edip etmeyen kimseler için bir imtihandır. Bu ayetlerde geldiği gibi. Onlar imtahandı. Hepimiz imtahandayız. Yani ne kadar samimiyiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeye karşı. Onun emrettiği şey karşı ne kadar samimiyiz, yaklaşımımız ne derece samimi, bunu gösteriyor. İşte burada insanların ayakları, bazı insanların ayakları kayıyor. Allah Azze ve Celle ayaklarımıza sabitlik versin. Amin. Dini üzere kalplerimizi sebat ettirsin Amin. kardeşler. Evet. Konumuz inşallah haftaya devam edecek. Bugünlük burada kalıyoruz. Hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyuna Muhammed Subhanek Allahumma ve bihamdik ashhadu an la ilahe illa enta ve etûbü ileyhik Ne kadar olmuş abi? Oo, bir saat olmuş.